Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız bir programda daha hep beraberiz. Ben İpek Akpınar. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Hepinize günaydın diyoruz. Bugün sevgili meslektaşımız hem mimarlık alanında çok güzel eserler, değerli eserler veren hem de eğitimin içinde olan bir dostumuzla beraberiz. Doçent Doktor Arda İncioğlu kendisiyle şu anda gündemde olan çok kritik bir projeyi, ee, ...bir meydanı, Cumhuriyet Meydanı... ...Taksim meydanı konuşmayı planlıyoruz. Hoş geldin Erdem. Merhaba. Ee, şöyle e, sorarak başlayalım. Ben <gülüyor> konuyu belirleyeyim. E, aslında Taksim Meydanı her zaman... ...kentin gündeminde, İstanbul gündeminde tartışılan bir yer. E, sürekli işte 1987'de bir yarışma açılmıştı. Bu konuda yapılan en e, kapsamlı girişimlerden biri. Ama ondan sonra her daim gündeme geldi... Şu sıralar ise yakın zamandan itibaren giderek uygulama adımlarına doğru gidilen bir süreç devam ediyor. Taksim Meydanı'nın düzenleme projesi. Dolayısıyla bugün bu vesileyle Taksim'i biraz konuşmak istiyoruz. Arda hem bu çevrenin sakini hem daha önce açılmış olan yarışmada iki ekiplerden birine dahil olan birisi. Kısaca böyle girdikten sonra Taksim'de sorun nedir, nasıl bir yerdir, ne yapmalı gibi... Bir girişle sözü Arda'ya verebiliriz. Evet Arda. Ee, şöyle başlayayım. E, Taksim İstanbul'un merkezi. Şimdi yıllar önce bir yüksek lisans e, kentsel e, tasarımla ilgili bir yüksek lisans dersinde şöyle bir tartışma olmuştu. Bir kentin merkezinin neresi olduğu nasıl anlaşılır hani? ...ve Taksim'le ilgili de böyle bir tartışma var. Aslında tatmin etmeyen bir meydan olduğunu düşünüyoruz falan yıllardır. Artık benim bu konudaki görüşüm değişti ama... <gülüyor> ...neyse sağ el kuralı şuydu... E, ...bizim profesörümüz söylediği bir... ...bunun ismi Güney Amerika Devrim Kuralı. Devrim olduğu zaman herkes <gülüyor> nereye gidiyorsa... ...kentin merkezi odur. Çünkü Çok herkes iyi. biliyor nereye evet. gideceğini. Hani Türkiye'de devrim olacağını tahmin etmiyoruz ama... ...Dünya Kupası'na transfer edebiliriz. <gülüyor> Değilim, Dünya Kupası'nı evet. kazansak nereye gideriz? İşte üçüncü olduğumuzda nereye gittiysek... ...oraya Taksim Meydanı'na gideriz. Yani aslında... E, beğensek beğenmemesek tasarımını her zaman tartışsak ki çok uzun süredir tartışıyoruz. E, İstanbul'un merkezi taksim bu kurala bakarsak e, uzun zamandır böyleydi Beyoğlu'nun işte uzun işte 20 senedir e, dönüşüm sürecinde İstanbul'un eğlence merkezi'nin oda olması sürecinde e, bu daha da güçlendi giderek daha yoğun olarak e, İstanbul'un merkezlik e, yaşantının merkezi olma durumunu sürdürüyor. Peki, şöyle devam edelim. Aslında hani taksimin şu anki pozisyonu ya da şehirdeki önemine dair bu çerçeveden sonra tabi önemi yatsınamaz. amaz. Onun içinde hep gündemde, hep buraya bir şeyler yapılmak isteniyor. Belki de bir şey yapmaya bile gerek var mı yok mu o da ayrı bir tartışma konusu. Şuradan devam edelim mi? Bu 1987 yılında açılan ve bundan baya bir zaman önce yarışmadaki öneriler genelde taksimi ee, işte meydanlaştırmaya yönelik yani daha yayalaştırmaya yönelik taşıt trafiği ekseninde gelişen projelerdi. Vedat Dalokay'ın birinci olduğu yarışmada Behruz Çinici'nin ekibinin önerisi ikinciydi ve siz de üçüncülük ödülü almışsınız ve e, bu yayalaştırma ya da trafiği yer altına alma gibi bir genel e, kabul gören yaklaşım vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu evet, projelerde. Evet Bütün projelerde bu vardı. Ee, fakat şu andaki gelişme aradan geçen bu kadar zamana karşın ee, şehrin en önemli yaya alanını taşıt trafiğini rahatlatmak üzerinden ve o zamanki bilgi ve verilere referansla sürüyor. Ee, yani şey top çıkışlısı falan ayrı onun yeniden canlandırılması, ama trafiğin yer altına alınması, büyük ölçekli bir e, yaya alanı oluşturulması gibi öneriler üzerinde tartışılıyor. Bunlarla ilgili. Evet. Ne ee, şimdi çok güzel. Önce şunu sormak gerekiyor. Herhangi bir tasarım yaparken ve taksimle ilgili bunu sormak lazım. Taksimde bir sorun var mı? hem var hem yok diye düşünüyorum. Aslında şöyle söyleyebilirim. hani bir cevap vermek gerekirse bizim Taksim'de sorunumuz var. Hani sırf bizim mimarlı olarak değil de şey olarak kamu olarak İstanbullular belki Türkiye'li olarak ama Taksim'in pek bizimle bir sorun olduğunu sanmıyorum. O halinden memnun bütün işlerini yerine getiriyor. Yani çok yoğun ve çok farklı, çok çeşitli kentsel aktiviteler Taksim'de gerçekleşebiliyor. Hani fuarlardan Ramazan çadırlarından ...işte kutlamalardan konserlere kadar ki bir meydanın daha fazla bir şey yapması bence beklenmez. O açıdan hani çok başarılı bir meydan olduğunu düşünüyorum. Taksim'in görüşü, bu görüşüm dediğim gibi o geç, geçen zaman içinde çok değişti. Daha önce ben de hani acaba Taksim daha iyi olur mu diye düşünüyordum. Aslında Taksim oldukça Orada bu açıdan başarılı. Orada yaşamaya mı değişti? Ee, Yok ben e, yaşlandıkça, <gülüyor> <gülüyor> e, kentler üzerine düşüncelerim geliştikçe, olgunlaştıkça diyelim... Ee, olsa olsa şöyle bir sorunu olabilir taksimde aslında hani her gün yürüdüğüm birkaç kere bir yere olduğu için ee, hani daha fazla kamusal alana ihtiyacımız yok diye düşünüyorum hani bir sorun olsa olsa ama kamusal alanların arabalar tarafından işgali gibi bir sorun var hani Marma önündeki kaldırım bile arabalar tarafından otoparklar kullanılabiliyor işte Max'in önü polis otolarının otoparkıydı uzun zaman Gezi Parkı otopark falan hani aslında hani bunu büyütecek olursak hani yaylaştıracak olursak daha fazla otopark yapmış olacağız o yüzden pek makul değil ve değişen şey aslında Hüseyin dediği çok doğru o yarışmada 87 yarışmasında ilk üç proje de çok benzer bir şey yapıyordu yolları yer altına alıyordu ve aslında bir trafik çözümü ve kent meydanı tanımı üzerine bazı öneriler vardı ee, şimdi asıl sorun bence bu ve hala da e, bugünkü şimdi uygulanması beklenen projede bir trafik çözümü olarak e, durumu Bakılıyor ortaya olmuş. koyuyor ve kentlerin daha doğrusu kamusal alan, kentsel kamusal alanların trafik çözümleri üzerinden tasarlanması çok ciddi bir aslında geri kalmış, neredeyse 60 sene geride kalmış bir yaklaşım. Hani mo, modern e, kentsel tasarım, modern planlamanın ve 60'larda 70'lerden itibaren yani 50 senedir çok ağır bir şekilde eleştirilip, e, ana kavramlarının neredeyse çöp tamamen çöpe atıldığı ve tersine döndürüldüğü e, bu yaklaşımın hala bu projede, ...uygulanması beklenen projede... E, ...kullanıldığını görüyoruz ...asıl bence sorun bu... ...yani bunun biraz daha detayına... E, ...girebiliriz... E, ...şöyle aslında buna şu eklenebilir miyim... Yani ...bütün şehirlerde Anadolu'nun... ...gelişen şehirlerindeki... E, ...battı çıktılar... ...yani e, şehir içi trafiğin hareketini... ...rahatlatmak ve hızlandırmak üzere... E, ...gelişen kararların aslında... ...Taksim meydanında bile... ...çok da farklı olmadan uygulanabildiği... E, ...söylenebilir galiba dim bu yolda evet, gidebilir. Evet. Bu, bu de, bahsettiğin detaya biraz gir, gir istersen. Evet. Sonra ee, sormak istediğin başka şeyler var. Şimdi şunu aslında e, söylemek gerekiyor bence. E, bu yolların yer altına alınması aslında çok kabaca yaya trafiği ile araç trafiğinin birbirinden ayrılması. Yani bir çeşit ayrışma hani zoning, zonlama denen prensip aslında. Hani farklı katmanları da var tabii ama en önemli özelliklerinden birisi bu. Farklı hızdaki, farklı türdeki trafiklerin birbirinden ayrılması. Kağıt üzerine bakınca iyi bir fikir gibi geliyor. Belki de kent dışı yerlerde işte Hüseyin dediği Anadolu kentlerin giriş çıkışlarında anlamlı da olabilir. Ama bir kent merkezinde özellikle Taksim kadar yoğun kullanılan bir kent merkezinde bunu yapmak çok sakıncalı. Birçok örneği de var dünyada işte. mesela hemen Boston aklıma geliyor dünyadan Amerika'dan. Çünkü bu şey ayrıştırma trafiğin ayrıştırılması aslında... Taşıt trafiğinin hızlanması amacını gidiyor. Ama kent merkezinde de taşıt trafiğinin hızlanmasına değil, tam tersi yavaşlamasına ihtiyacımız var. E, o yüzden artık e, bugün kentler, e, kamusal alanlarını, yayaları ve e, araçları anlamlı bir şekilde, kontrollü bir şekilde bir arada nasıl e, tutarız, nasıl taşıtları yavaşlatırız ve birbirlerine zarar vermeden yan yana e, yürütürüz, götürürüz üzerinden e, bir kavramla e, tasarıma e, bakıyorlar. Yani ayrıştırma aslında çok doğru değil. Şöyle bir örnek verilebilir. E, kentler, kentsel alanlar e, aslında canlı organizmalar. Ve bu e, hani her canlı evet. bir belli bir yaşam süreci var. E, ve bileşenlerin ilişkisi çok kritik. Hayati. Hani kolumuzu kestiğimiz zaman işte bir kenara koyduğumuzun artık kol olmuyor bir nesne, et parçası oluyor. Bu şekilde de kent parçalarını birbirinden ayırdığımız zaman, kestiğimiz zaman mesela işte yolu alta aldığımız zaman bir o, o kent parçasını bir organizma hakkı görürsek onun yaralanmasına, zedelenmesine hatta ölmesine bir neden, neden olabiliyoruz. Asıl bu Taksim projesi ile ilgili en büyük bence, ki, te, bence tehlike bu. Hani çok iyi bir şey yapıyoruz derken daha fazla alanı yayalara vermek tam tersi bir kentsel alanın kolunu, bacağını, işte kafasını hatta e, kesip e, bu organizmanın ölmesine neden olabiliriz. Hani bana şu ilginç geliyor. Şimdi şu ana kadar hep trafikten bahsettik de. Aslında bütün bu projenin temellendirmesi belli bir imaj üstünden yapıldı yani şu ana kadar da böyle bir coşkuyla hani bunun yeniden gündeme geliyor olması işte bunun bütün trafik yer altına alınacak. Yani aynı şey Beşiktaş için de geçerli yani Beşiktaş Meydanı'nın de da öyle tasarlanması. Evet yani hani o da bir yarışmaya dönüyor falan tüm bunlar var aslında ama belli bir imaj ve bir yaratılan bir coşku var değil mi? Yani sadece trafik üstünden ya da bu yayalaştırma üstünden gelişen bir şey değil bunu bir... Müzik arasından sonra devam edelim. Kesinlikle, devam edelim. Bu çok derin bir konu <gülüyor> evet. ama bugün Arda'nın özel isteği var bizden. Tom Waits'ten Telefon Call from Istanbul. <gülüyor> Don't blue if you pay I got a telephone call From Miss Danbo My baby's coming home today Will you sell me one of those If I shave my head Get me out of town That's what the fireball set Never trust a man In a blue trench coat Never drive a car When you're dead Saturday's the festival Friday's the gym Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Follow me, the beauties on dry cream, bro. I got the weather ahead and my baby done so. Whoa. Sell me one of those if I shave my head, get me out of town. Evet ben en son imajdan bahsetmiştim. Tüm bu herkesle coşku doğuran bir imajdan. Çünkü e, Taksim Meydanı ile ilgili bu yeniden e, tasarlama fikirleri ortaya çıktığı zaman bu sadece işte trafiğin yerinin altına alınması ya da yerleştirme üstünden değil. Yukarıdan gezen bir gözün gördüğü, yeniden bir ham bir model üstünden anlatılan bir yaşantıyla beraber herkes tarafından Herkes olmasa bile geniş bir kitlede heyecan uyandıran coşkulu bir proje oldu bu birdenbire işte kışlanın yeniden inşası ve bu aslında bir yani sadece bir e, pazarlama stratejisi dediği değil tabii ki siyasi bir karar ama bir coşku oluştu bir imaj oluştu insanların kafasında. Yani orası nasıl bir alan ne kadar büyüklük ne kadar büyüklükte bir yer yürümek için işte bir alışveriş merkezi için doğru bir yer mi falan gibi bir şeyleri. Öyle elimizin tersiyle ittiğimiz ve bir şekilde coşkusuna kapıldığımız bir fikir olarak bam diye düştü. Özellikle seçim döneminde tabii ki. Yani buradan şöyle ekleyerek sözü tekrar ardaya bağlayalım. Aslında biraz çözümlere ve olasılıklara kitlenerek gidiyoruz. Ama trafiğin altı alınması, üstün yayalaşması falan proje kararları. Evet. Biraz da bütün yani şehir bütün bu kararları nasıl yürüdüğüne, yani şehrin en önemli noktasına. ...bağrına dair kararların nasıl bir süreçle, prosedürle e, alındığına e, değinmek lazım. Çünkü galiba bütün bu hani İstanbul'da çatışmaya dönen konuların altında bunlar var. Karar alma süreçlerinin aktörlerine yeterince açık olmaması. E, te tek yönde bir karar alma sürecinin yürüyor olması. E, bunları birleştirerek belki devam edebilir miyiz? Ee, evet, hani bu konuda e, ben de Hüseyin'le hemfikirim. E, yani çok oldukça kapalı bir süreç işliyor. Aslında ne ikisi... olacağını hala tam bilmiyoruz mesela. Evet böyle evet, ikisinin iki aslında Hüseyin Encenkin söyledi birbirine örtüşüyor. Bir imge var. Sembolik hmm. bir şey. O sembolik bir davranışı gösteriyor aslında. Ee, hiç kullanımla ilgili kentin dokusu ile ilişkisi e, bu bütün bu işin gerekliliği aslında sorgulanmadan üretilmiş bir imge ve hakikaten de böyle bir coşku üretebiliyor. Tabi ee, tabii iki tane şey var. Bir politikacıların Coşku üretme, üret, coşku oluşturma <gülüyor> ihtiyaçları muhtemelen bu tarih boyunca olmuş. Kamusal alanların yeniden ile ilgili en önemli şey bu genelde pop Popülist bir şey tabii ki. Hani bir imaj oluşturup bunun ya da bir evet imge, bir sembol. E belki anlaşılabilir bir tarafı da var. Hı -hı. E diğer taraftan da tabii e insanların e ne istediğini sorsak... Ha, hakikaten bir oylama yapılacak olsa hakikaten çok daha çok yaya alanı olsa falan da denebilir hani o yüzden çok e, açık bir süreç aslında çok değerli hani ve uzmanların da bu işin içine girdiği e, ama a, belki çok daha sokaktaki kişinin de bu işine girdiği çok şeffaf bir süreç e, önemli hani bana soracak olsalardı bir vatandaş olarak hiç ya bulaşmayın taksim işte ne kadar güzeldi yaşıyor diyebilirdik e, tabi sırf meydan e, yayalaştırma trafiğin alt alınması gibi değil hani yine Cenk'in dediği bu kışla ...alışveriş merkezi galiba değil mi? Hı hı. Olması söz konusu. Yeniden muhtemelen, üretim. Muhtemelen. E, muhtemelen hani ne olduğu belli ya bir Eski mi? bir imgenin yeniden üretilmesi hı. tabii yine çok Aynen. sembolik ve politik bir şey. Hani Onunla ilgili şöyle bir öneride bulunabilirdik. <gülüyor> Oraya bir yapı yapılıp yapılmamasında bir sorunum benim kendi adıma. E, yok. Olabilir. E, ama hani kışla böyle çok maskülinlik timsali adı bile olsa kışla yerine e, atıyorum bir kadın mimarı Zahide'nin yaptığı bir çağdaş sanatlar müzesi olsa çok da aslında kimsenin tartışmayacağı ...olumlu anlamda destek vereceği proje olabilirdi... ...ama bir alışveriş merkezi, kışla, eskinin taklidi falan... ...bütün bunlar aslında altından kalkılamayacak yükler... ...başarısızlığa mahkum her anlamda bir davranış biçimi. Bir de orada mesela kimse bu parkı kullanamıyor... ...burası suç merkezi, bütün kadın kadınlara satışılıyor diye... ...bir meşrulaştırıcı, garip bir söylem var... ...yerel yönetimin kullandığı... ...ben her sabah oradan yürüyerek iş yerime gidiyorum... Yani burasının suç yeri olduğu, işte oradaki simitçiyle, oradaki dolmuşçuyla, oradaki dolmuş kahyası ile konuşmadan, oradaki parkı gündelik yaşamının bir parçası yapmış. Aslında orası ayrıştıran değil, bütünleştiren bir mekan. Kentin farklı sosyal aktörlerinin kullandığı, yani Taksim Meydanı kadar yoğun olmasa da, kentin nadir oksijen noktalarından biri, burayı bu kadar bir suç alanı e, olarak betimleyerek, e, marjinalleştirmek e, çok sakıncalı. Yani yerel aktörün aslında yerel yöneticinin yaptığı en kritik e kelime oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum ve bütün bu kapalı süreçlerde, kapalı kapıların ardında karar verme mekanizmalarında yani diğer o kentsel dönüşüm projelerinde de aslında aynı yöntemi hep marjinalleştirme yöntemini kullanarak çok iyi bir pazarlama taktiği ve yeni projeye aslında hoş geldin taktiği ve bir tür o projenin müthiş bir şekilde kabulü için mesela deprem de aynı şekilde kullanılıyor diğer başka yerlerde. Böyle bir marjinal söylem taktiği var. Ya ben söylemiz çok kolay bir şey dillendireceğim ama <gülüyor> bu tartışabiliriz. Hem yani bu e, taraflara açık olmayan bir süreç ya da kapalı kapılar ardındaki bir süreçten bahsediyoruz. Bir yandan da e, o süreçlerin içinde olamayanların taraf olamama problemi de var ortada. Aynen. Yani alternatif şeyler söyleme problemi de var. Yani o araçları geliştirme... E, yolunu bulamadık ya bulamadık bulamadılar bulamıyoruz bulunmuyor öyle yani, bir alan tabii, ta, öyle pek bir, de tanınmıyor e, tan, yani aslında. tanınmıyor ya da bütün bunlar zaten görünüyorsa o tanınmamazlıklar evet. ya da işte o verilemeyenin içerisinde kendini alan açma uğraşları falan tartışmalarla tabii ki devam ediyor işte biz de buradan duyuruyoruz çeşitli toplantılar olduğu zaman ya da çalıştaylar olduğu zaman duyuruyoruz onları ama bütün bunlara rağmen belki yeterince bir birikim mi oluşmadı bununla ilgili bilmiyorum ama bu taraf olamama durumu da var var yani. Yani kendini yer açıp bir şekilde taraf olamama durumu da var bunların içinde. Evet. Şimdi bu Hüseyin'in tariflediği demokratik süreçten ben şunu alıyorum Çok sayıda tarafın peki e, ya da e, çıkar grubunun ya da bireyin yan yana elini sokması bu işin içine. ve Çok sayıda el girince hani çok sayıda el ne yapabilir? El sıkışabilir olsa olsa ya da küçük dokunuşlar yapabilir. E, ama böyle bir Süreç olmadığı zaman tek bir el bu işi yaptığı zaman yani çok büyük bir el oluyor ve o da ancak tokat atabiliyor. E, tokattan evet, evet. atılmasından da hani çok iyi bir tasarım bile olsa, hani biz bile yapmış olsak burada evet. bir grup olarak şahane bir tasarım, o zaman bile iyi bir sonuç çıkmaz. O yüzden Hüseyin dedi aslında çok doğru. Çok sayıda el, daha küçük eller olacaktır onlar, ufak eller. Evet. Ve çok daha küçük, ister istemez çatışan çıkarlar da olacağı için, aslında bir demokrasi tarifi muhtememiş, evet. düşünmeden yapılmış, evet. e, daha evet. anlamlı, çok aslında ileride dönüştürülebilen, ...daha küçük müdahaleler yapılabilir... ...şöyle bir kehanette bulunayım... ...aslında daha da fazla... Ee, ...ne söylerim bilmiyorum... ...iki tane kehanetim var... ...bu Taksim projesi gerçekleşirse... ...eyvah diyerek mi dinlemiz ee, lazım... Diyerek evet. lazım ...şimdi unutmadan söyleyeyim... Tamam. ...bir tanesi şu... Ee, ...yapılacak olursa bu yayalaştırma muhakkak... ...hani çok daha fazla sayıda arabanın... ...o yaya yollarında park ettiğini göreceğiz... ...hani talimhanede falan olduğu gibi... ...bu tabii süper zekici bir kehanet değil... ...hani bu çok rahat <gülüyor> şey. var şey... ...çok sayıda örneği var... İkinci kehanette şu hani bir 30-40 sene sonra bu işte bahsedilen süreçleri daha iyi, daha olgun bir şekilde yapmayı başardığımız zaman bütün bu şey yıkılacak. Kışla yıkılır mı bilmiyorum yapılırsa ama o yere batan şeyler falan yıkılacak. Ya ne kadar saçma şeyler yapmışız 2010 yıllarında İstanbul'da diye tekrar e, bugünkü haline döndürülecektir. Bu da ikinci kehanetim. Bu uzun vadeli. Evet. Yani. Bu uzun vadeli. <gülüyor> Görmeyebiliriz. <gülüyor> benim benim Rahat bir kehanet, kehanet değil ama şöyle bir örneklem üzerinden e, ne diyelim tahminim var. Ee, ki iki, 1987 yılındaki yarışmanın birinci seçilen projesine de tekrar baktım aynı hisse kapıldım. Ee, mesela Açık Hava Tiyatrosu'nun önü yayalaştırıldı. Evet, evet. Orası i̇yi, eskiden e, çok iyi yaşayan bir yerdi. Trafik zaman zaman sıkışıyordu ama her daim orada yol üzerinde kurulu hmm. bir hayat vardı. Bir yani orayı mekan tutmuş köftecisinden tabii, tabii. E, gecenin her saati yürüyebileceğiniz tekinlikte bir yerken hmm. şimdi pırıl pırıl e, en iyi malzeme e, kaliteli bir işçilik ve e, gündüzün ortasında bile eğer orada bir aktivite yoksa geçmeye korkacağınız evet, bir yaya bölgesi yapıldı. Yani bu inanılmaz bir şey. Ve hatta, yani o, benim yürüme anksinde evet, ben çok, şimdi Çok yakın bir yerde yürüme. örneği var. Yani Taksim'in hmm. ölçeği Ele alınışı özellikle o 87 yılı projelerine referans verildiği için ki o projenin kritiğini yapmak için söylemiyorum. Hı hı. Çok kıymetli yönleri vardı ama yani yeşil alanı büyütmek, yaya alanını büyütmek bunların tek başa çözüm olmadığını tartışmak lazım. Bu da hani katılarak bütün tarafların bu konudaki fikirlerini ortaya dökerek yapacağı bir şey. Ama şu anda biz bütün bunları konuşan kişiler olarak elimizde bir proje yok Evet. Ee, yani yapılacak olan projenin detayına dair benim şahsen bilgim evet. yok ee, ama Doğru. o proje uygulama projeleri çizilir vaziyette e, meclis kararları alınır düzeyde uygulanmak üzere yürüyor galiba kritik en kritik sorunlardan biri bu yani şöyle istiyorum. bir Pardon. şey de yapabiliriz yani bir öz eleştiri gibi ee, o proje proje bizim elimizde olmadığı gibi ona alternatif olabilecek bir proje de bizim elimizde yok yok ayrıca ne? yani dolayısıyla bu bizim öz eleştirimiz itiraz, olabilir yani itiraz edip karşı evet. çıkar konuma düşmenin ötesinde bir argümanda evet üretmek gerekir Benim argümanım var. Diyorsun. Her şey yolunda ee, Taksim'le ilgili. Dokunmayalım. Evet. <gülüyor> ana daha kötü yani olacak. Küçük, küçük evet, dokunuşlar var. Kehanetleriniz de var sizin. <gülüyor> yani çok küçük dokunuşlarla, fiziksel bazı basit düzenlemelerle tabii, tabii. çok çehresi değişebilir. Evet. Ya da illa olağanüstü politik bir düş varsa ki bunu da mi? seçimle gelmiş bir iktidar var bunu da saygıyla karşılamak lazım onların değil mi teklerinde olan bir takım karar mekanizmaları var yani bunun için mesela kamusal bir alan için ve bir kent meydanı bir e, cumhuriyet meydanı düşü değil mi müthiş bir alan kentin merkezi diye bahsediyoruz o zaman Yarışma yapılabilir bugünün koşullarıyla, geleceğin gelecek 50 yıla, 100 yıla bakan, bugünün dinamiklerinden beslenen yeni bir tasarım yarışması yapılır. O zaman o başka bir meşru eksen açar. Çok katılımlıdır, çok seslidir. Ama kapılı kapılar ardında yinelenen bu tavrı aslında hepimiz garipseyerek, yadırgayarak bakıyoruz. Evet bundan. Evet. Evet. Taksim... Kimse bir ses çıkaramadı. Evet. <gülüyor> yani... Bunun üzerine <gülüyor> söylenecek Aynen. Aslında evet. Taksim üzerine daha herhalde bu pilav çok su kaldıracak. Evet. Özellikle sevgili Korhan Gümüş'ün ve Aysim'in ve sevgili Mine'nin çeşitli arkadaşların oluşturmaya başladıkları bir takım tartışma platformları var ve toplantı platformları olacak. Bunları gelecek haftalardan itibaren evet. daha detaylarını aktaracağız. Ardacığım çok çok teşekkür evet, ediyoruz. Zevkle. Ağzına teşekkür sağlık. Ederiz. Yine bekleriz. Her zaman gelir. Blogumuzu hatırlatalım. www.acikmimarlik.blogspot.com adresinden yorumlarınızı ve katkılarınızı her zaman için bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Haftaya görüşmek üzere.